Ağabeyim Allah'tan Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahü ve salam size ya Sıyed Al-Awlin ve Al-Akhirin. Ve ilah Jami' Al-Mübayi ve Al-Mursaliin. Ve ilah Jami' Al-Mübayi. Bugün inşallah Allah'ın assalam ismini anlamaya çalışacağız. Allah ayet şirime de buyuruyordu. lezi, la ilaha illahu. Allah odur ki, ondan başka ilah yoktur. Eğer biri Allah'a şirk koşarsa, Allah'ı kabul etmemiştir. O şirk koştuğu Allah değildir, onun kendi kendine ürettiği putudur. Allah. Kendisinden başka ilah olmayandır. El-Melikul-Kuddus O meliktir, mülkün sahibidir. Mülkünü idare edendir. Kuddustur. Her türlü noksanlıktan beridir. Bütün kemal sıfatları ona aittir. Es Selam o selamdır. selamete erdirendir, İslam'ı din olarak seçendir, İslam'ı ikram edendir, dar selam olan cenneti yaratandır, dar selama davet edendir, el mü'min, mü'mindir, bu İslam'dan sonra, Müslüman olmaktan sonra, Müminliği bağışlayandır. iman nurunu ihsan edendir. El müheymin. Koruyandır. Gözetendir. Kendisine sığınanı korur. imanını korur. Azizul cebbar. Azizdir. Bütün şeref kendisine aittir. <gülüyor> Bununla beraber cebbardır. Dilediğini zorra yapandır. Yaptırandır. El mütekebbir. El mütekebbir. <gülüyor> Büyüklük kendisine aittir. Büyük olmayı isteyenleri büyütendir. Subhanallah-i amma yüşrikun. Allah kendisine şirk koşanların şirk koşmasından münezzehtir. Onların koştuğu şirkten de münezzehtir. Onların fikrinden, düşüncesinden de münezzehtir. Selam demek barış demektir, mutluluk demektir, saadet demektir. Bunun içinde yapılması gereken şey Allah'a teslim olmaktır. Eğer biri Allah'a teslim olursa selamete erer, Allah'ın selamında olur. Eğer Allah'a teslim olmazsa İslami kabul etmezse, Müslüman olmayı, teslim olmayı kabul etmezse Allah'ın selametinden çıkar. Şeytanın peşine takılır. Gideceği yerde selam yurdu olan cennet değil, cehennem olur. <gülüyor> selam yurduna gidebilmek için cennete gidebilmek için Burada, hayatı yaşarken selamette olmak lazım. İslam'a girmek lazım, Allah'a teslim olmak lazım. Ayetleri hep beraber anlamaya çalışacağız. İslam neymiş, selamet neymiş, silm, Allah'a teslim olmak neymiş, barış neymiş, hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Allah selamdır, selameti verendir, selamete davet edendir. Eğer Allah'ın davetine icabet etmezsek, şeytan da bizi davet eder. Neye davet eder? Bozgunculuğa davet eder, küfre davet eder, savaşa davet eder, kavgaya davet eder birbirimizi eleştirmeye, çekiştirmeye, gıybet yapmaya, dedikodu yapmaya davet eder. Bu durumda şeytana uymuş oluruz, selamette olmuş olmayız. Bir de Allah'ın selam isminin kuldaki tecellisi vardır. Bütün isimler için bu böyledir. Bir kulda Allah'ın selam ismi tecelli ederse ne olur? O kul selamette olur. Akli selamette olur, akli selim olur. Akli selim olması için, olabilmesi için onu aklı ilimle doyurmak lazım. İlimle. Allah <gülüyor> zan ilimden hiçbir şey değildir buyurdu. İlim deyince neyi anlamak gerekir? Allah'ın vahyinı anlamak gerekir. Yani aklı Allah'ın vahyiyle Ayetlerle doyurman gerekir. Ancak o zaman akıl selim bir akıl olur. Seni selamete çıkaracak, selamete erdirecek bir akıl olur. Yoksa vehimle, zanla hareket eden bir akıl, insani sahibini selamete erdirmez. Selamete çıkarmaz. Selam yurduna, cennete götürmez. Eğer aklı selamete... Ererse, selim olursa, doğru bir bilgiyle beslenip, doğru bir bilgiyle hüküm verirse, bedeli de selamette olur, ameli de selamette olur. Aynı şekilde imani de selim olur. <gülüyor> Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Aklı olmayanın dini olmaz. Eğer akıl vahiyle beslenmişse, vahiyle hüküm veriyorsa o akıldır. Yoksa zanna uymuş, vehme uymuş, vesveseye uymuş, tabi olmuş, vereceği hüküm de şeytanın verdiği hükümdür, nefsin verdiği hüküm olur. Hükmü verirken, Doğru yaptığını zanneder. Doğru hüküm verdiğini zanneder. Ama o hüküm Allah'a göre yanlışsa o hüküm yanlış hükümdür. Bunun içinde elinde mutlaka ölçünün olması gerekir. Yani vahyin olması gerekir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Cennete giremezseniz iman etmedikçe iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe Size birbirinizi seveceğiniz bir kelime öğreteyim mi? Sahabe evet Ya Allah öğret. Buyurdu ki o selamdır. Eğer birbirinize selam verirseniz birbirinizi seversiniz. O zaman selam bize imanı kazandırır. Birbirimizi sevmeyi kazandırır. Dolayısıyla Allah'ı sevmeyi kazandırır. İmanımızı ispatlamayı kazandırır. Yalnız selam, selamun aleyküm demek yetmez. Allah yalan sözü kabul etmez. Söz doğru söylenmişse kabul görür. Birine selamun aleyküm dediğinde Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah'ın selametinde ol. Allah sana selam yurdu olan cenneti ihsan etsin, ikram etsin demiş oluyoruz. Ona dua etmiş oluyoruz. Hem dünyada selamette ol, barışta ol, huzurlu ol, huzurda ol hem de ahirette demiş oluyoruz. Selamı verirken gönlümüzde böyle bir dua yoksa o sadece laftan ibaret bir selamdır. Dolayısıyla bizi birbirimize de sevdirmez. Adet olsun diye, ayv olmasın diye selam vermedi diye selam verilirse o selam olmaz. Selam o değildir. Yalan selamdır yani. <gülüyor> eğer biri biri için selameti isterse cenneti isterse böyle bir duada bulunursa o dua aynı zamanda kendisine döner asıl duayı kendisine yapmıştır kul kime dua ederse etsin önce dua kendisine döner O kulun gönlündeki güzelliği gösterir. Kulları için selameti isteyince, selamı isteyince Allah da ona selam eder. Kullarına selam ettiği için, selam verdiği için. Hatta sahabe anlatıyordu. Birkaç kişi sahabeden bir yerde oturmuş. Başka bir sahabe geliyor. Onlara niye böyle oturuyorsunuz? Onlar diyorlar ki yapacak bir işimiz yok. Onun için oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Diyor, sahabe buyurdu ki evet, oturmayın, kalkın, hep beraber kazanı Gidelim, pazara doğru yürüyelim, rastladıklarımıza selam verelim. Selam verip kazanı alın. Evet, i̇şin hikmetini, sırrını öğrenmişler, biliyorlar. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu. İki kişi karşılaştığında ilk selam veren kazanır. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Bir selamla selamlandığınızda ya daha güzeliyle ya da aynı ile ona mukabele edin. Selam bir tek sözle değildir. Bir de selamın amel tarafı vardır eğer biri için iyilik istiyorsan, güzellik istiyorsan selamet istiyorsan Allah'ın selametinde olmasını istiyorsan, rızasını kazanmasını istiyorsan, cennete gitmesini istiyorsan bir de ona ne yapman lazım? Yardım etmen lazım nasıl gerekiyorsa nasıl yardım edebiliyorsan selam ancak o zaman gerçekten selam olur yani selamımız yalan olmuş olmaz, gerçek olmuş olur. Doğru söylemiş oluruz. Allah ait Kerime'de buyuruyordu. İnne'llahi ve melaiketehu yesallune ale'n-nebi. Allah ve melekleri Nebisine, peygamberine selam ederler. Ya eyhellazina amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler siz de tam bir teslimiyetle ona selam edin. Bunun için bu Allah'ın emri oldu. Allah'ın Resulüne selam söylemek iman edenler üzerine farz oldu. Allah'ın emri oldu. Eğer biri bunu yapmazsa ne olur? Günahkar olur, Allah'ın emrini yerine getirmemiş olur. Bunun içinde önce bunu anlaması gerekiyor. Allah'ın resulüne selam ne demektir? Bir tek Allahu meselli ala Muhammedin ve ala ali muhammed desek yetiyor mu acaba? Bu dilimizle yaptığımız selam olur. Mutlaka fiilin de devrede olması gerekir. <gülüyor> Eğer Allah selam ediyor, melekleri selam ediyorsa, bir de müminlere selam et diye Allah emrediyorsa, bu Allahu salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed değildir. Niye? Allah Allahu salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed demez çünkü. Öyle bir selam olması gerekir ki, hem Allah'ın, hem Resul'ünün, hem meleklerin, hem de müminlerin yapacağı bir selam olması gerekir. Allah selavat getirmeyeceğine göre Allah'ın selamı ne olur? Allah'ın selamı peygamberine yardım etmek olur. Aynı şekilde meleklerin de selamı peygamberine yardım etmektir. Müminlerin de selamı peygamberine yardım etmektir. Başka türlü selam olmaz. Yani dilimizde birine selam verdiğimizde sadece Allah'ın selamı üzerine olsun dememiz yetmez. Elimizden nasıl bir yardım geliyorsa öyle de yardım etmemiz gerekir. Aynı şekilde Allah'ın Resulü de Allah'ın Resulü'ne nasıl yardım edilir? Resulullah Efendimiz aramızda yoktur. Ama Allah'ın emri bütün müminleredir. Mümin olduğunu iddia edenleredir. Resulullah Efendimiz'in bir vazifesi vardır. Allah'ın kendisine vahyettiğini tebliğ etmek, ulaşabildiği her yere, herkese ulaştırmak. Kıyamete kadar peygamber varisleri bu vazifeyi yapar, Allah'ın vahyini taşır, ulaşabildiği her yere ulaştırır. Bu durumda ona yardım edilmesi, Allah'ın Resulüne yardım etmektir. Resulullah'ın emanet olarak, Bıraktığı taşıması Resulullah'a yardım etmektir. Hiçbir mümin bunun dışında kalmaz. Onun için ya yuhellezine amenu ey iman ettiğini iddia edenler. Eğer siz gerçekten iman etmişseniz Resulüme yardım edin. Nebime yardım edin dedi. Onun emanet olarak bıraktığı vahyi taşıyın. Tabii ki birinin vahyi taşıyabilmesi için önce onun vahiyle buluşması gerekir. O vahyi anlaması gerekir, okuması gerekir, dinlemesi gerekir. O vahyi, Allah'ın vahyettiği onda imana dönüşmesi gerekir, ahlaka dönüşmesi gerekir, amele dönüşmesi gerekir ki onu taşıyabilsin. Taşırken hem onu anlatabilsin, ahlakıyla onu üzerinde gösterebilsin. Bununla beraber ameliyle de onu ortaya koysun. Yoksa onu taşıyamaz. Sadece ayetleri ezberlemiş, taşımış, anlatmış. Bu taşımak değildir. Vahyi taşımak için bu yeterli değildir. Kendisi taşıyamıyor. Bu nedir? Bu vahyi nakletmektir. Eğer Allah'ın selam ismi bir kulda tecelli ederse, önce kendisi selamette olur. Silm demek, selamet demek, barış demektir. Barış. Allah'ın selam ismi bir kulun gönlüne tecelli ederse o kul önce kendi kendisiyle barışır. Allah ile barışır. Bütün müminlerle barışır, bütün insanlarla, bütün varlıklarla barışık halde olur. Barışta olur. Eğer barışta değilse, savaştaysa, kiminle savaşır? Önce kendisiyle savaşıyor. Bir yerde bir savaş varsa, barış yoksa, bilelim ki oradakiler kendi kendisiyle savaş halindedir. Kendi içindeki savaş dışarı taşmıştır, dışarı vurmuştur. Kendi kendini vuramayacağına göre ne yapar? Suçu karşıdakine atar, onunla savaşmaya çalışır. <gülüyor> eğer Allah'ın selam ismi bir kulda tecelli ederse bütün insanlar, bütün varlık onun elinden dilinden selamette olur Resulullah Efendimiz öyle buyurdu aleyhissalatü vesselam Müslüman o kimsedir ki insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir eğer Müslümanlar, insanlar Varlık onun elinden ve dilinden emin değilse o Müslüman değildir. Allah'a teslim olmamış. Allah'ın selam ismi onun gönlünde tecelli etmemiş. Onun için kendimize bakacağız. İnsanlar bizim elimizden, dilimizden selamette midir değil midir? Yoksa yanımızda konuşmaya korkuyorlar mı? Endişe mi ediyorlar? Bunu böyle söylersem o da gidip başkasına mı söyler, diyor. Ya da şöyle yaparsam, ondan yana durmazsam bana bir zarar dokunur mu diye endişe ediyorsa, kendini hesaba çekmelidir. Müslüman olmuş mu, olmamış mı? Allah'ın selam ismi onda tecelli etmiş mi, etmemiş mi? Allah bir de peygamberlerine selam eder. Özel olarak, selamun ala Nuhin fil alemin. Bütün alemlerden, bütün alemler içinden Nuh'a selam olsun. Selamun ala İbrahim, İbrahim'e selam olsun. Selamun ala Musa ve Harun, Musa'ya ve Harun'a selam olsun. Selamun ala İlyas'in, İlyas'a selam olsun. Allah her bir peygamberine böyle tek tek selam ediyor. Selamun aleyhi yevme ulide ve yevme yamut. Ona, İsa'ya selam olsun doğduğu gün ve öldüğü gün. Ve yevme yeb'asu hayya. Dirildiği gün ona selam olsun. Selamun alel mürselim. Bütün Resullerime selam olsun dedi Allah. Eğer bir kul Allah bana selam etsin, selam versin, gönlüme selam ismiyle tecelli etsin istiyorsa ne yapması gerekir? Allah'ın Resullerine tabi olması gerekir uyması gerekir. <gülüyor> Allah'ın vahyini taşıması gerekir. Yani Allah'a Resul olması gerekir. <gülüyor> Allah bu vazifeyi bütün kullarına vermiştir. Bir kul ben Allah'a iman ettim dediğinde Resulünün vazifesini üstlenmiştir. Yükünü yüklenmiştir onun Risaletine ortak olmuş demektir. Muhammedun Resulullah ve me'ahım buyurdu ayet-i kerimede. Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Onunla beraber olanlar da peygamber değil, nebi değil Resulü'dür, elçidir yani. Onunla beraber elçilik vazifesini yaparlar. Neyin elçiliğini yapıyor? Vahyin ayetlerin Kur'an'ın elçiliğini yapar, resulluğunu yapar. Eğer Allah karanlıktan nura çıkarırsa ne olur? Tayyatuhum yevme yalqavnehu selam. Ona kavuşacakları gün, Allah ile karşı karşıya. Yalqavne, mülakî oldukları, karşı karşıya geldikleri gün. Allah'ın onlara söylediği söz selamdır. ve adde lehum ejren kerima. Bir de Allah onlara kerim bir nimet ikram hazırlamıştır. Ya yühen nabi. Allah itabı peygambere yaptı. Ya yühen nabi, ey peygamberim, inna ertelna ke şahiden ve mübeşşiren ve nezira biz seni şahit olarak yani örnek olarak müjdeci olarak bir de uyarıcı olarak gönderdik. Ve da'iyen ilallahi bi iznihi hem de Allah'a davet eden bir davetçi olarak seni gönderdik. Ve siracen Münira seni nur saçan bir kandil olarak gönderdik. El müminin müminleri müjdele. Bi ennallahum min Allahi fedlen kebira. Onlara Allah'tan büyük bir fazilet, büyük bir ikram vardır. Walladu tayil kafirine ve munafilekin. Kafirlere ve munaflıklara itaat etme. Ve da azahum. Onların ezalarına Onların eziyetlerine aldırma. Ve <gülüyor> al alallah. Allah'a tevekkül et. Ve kefa billahi vekila. Vekil olarak Allah kafidir. Endişe etme. Allah bir hitabı Resulüne yaptığında onu genel olarak yapar. Özel olarak yaparsa. Bir tek sana maksus diye hitap eder şimdi. Cennatü ne ha Onların girecekleri cennet, adın cennetleridir. Tecri min tehtihel enhar Altlarından ırmaklar akan cennetler Lehum fiha ma yaşaun Onlara, onların her her diledikleri vardır. Onların her istediği, her diledikleri vardır keza like yece llahul muttaqin Allah takva sahiplerini böyle mükafatlandırır. Ellezine tetawafahumul melaiketu tayyibin Melekler onların canlarını alırken en güzel şekilde, tertemiz şekilde alırlar. يَخُلُونَ selamun aleyküm Onlara selamun aleyküm derler. Melekler onlara selam verir. اُطْخُلُونَ Cennete بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Onlara cennete girin. Yaptıklarınızdan, amellerinizden dolayı cennete girin derler. Bir de Allah'ın Resulü'nün müminlere selamı vardır. Ve izâ cae kelledîne yûminûne bi Ayetlerimize iman edenler peygamberin yanına geldiklerinde, Allah'ın Resulü'nün yanına geldiklerinde, fekul selamun aleykum. Onlara selamun aleykum de. Allah'ın selamı üzerinize olsun de. <gülüyor> Ke teberrâbûkum ala nefsihir rahme. Evet. Size selam olsun. Allah rahmeti sizin için zatına yazmıştır. Ennehu men amile minkum suen bi cehaletin Sizden her kim cahillikle bilmeden bir günah işlerse sümme tâbe min ba'dihi ondan sonra bu yaptığı günahtan dolayı tövbe ederse Ve eslahe, kendini ıslah eder, düzeltirse, ve ennehu gafurun rahim. Allah sizin için gafur ve rahimdir. Ve lekad Rusuluna İbrahim'e bil buşra. Ne zaman ki biz meleklerimizi İbrahim'e bir müjdeyle gönderdik. Kâlu Selama. Onlar İbrahim'e sana selam olsun dediler. Kale selam. Hazreti İbrahim de onların selamını aynıyla alıp, evet, selam sizin üzerinize de olsun dedi. Temalebi se'en ca'e bi iclin hanis. Hiç beklemeden hemen onlara kızartılmış bir buzağı ikram etti. Bu misafir geldiğinde onlara aç mısın tok mısın diye sorulmazmış. Hemen gerekeni yapmak lazımmış. Allah bir de misafire nasıl muamele edilir Hazreti İbrahim'in üzerinden onu öğretiyor. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah sizi darüsselama davet eder. Cennete davet eder. Ve yehdi men yasha ila siratil kim Allah'ın davetine selama icabet ederse, daru selama gitmeye icabet ederse, cennete yolculuğa çıkarsa, Allah onu silatı müstakime cennete giden yola hidayet eder. "Kul ilhamdulillah", deki elhamdülillah. "Wa salamun ala ibadhihi ladinastafa". Allah'ın seçtiği kullara selam olsun diye. Evet. Hitap kimedir? Allah'ın Resulü'dür. Allah'ın Resulü nedir? Allah'ın seçtiği kullarına selam olsun diye. Allah'u hayrun emma yüşrikun. Allah mi hayrıdır? Allah mi hayırlıdır? Yoksa onların şirk koştukları mı? Allah'ın seçtiği kullar kimdir? Allah'ın seçtiği kullar Allah'ı seçenlerdir. Kim Allah'ı seçerse, Allah da onu seçer. Onun için herkesin, her müminin kendisine bakması lazım. Allah'ı seçmiş midir, seçmemiş midir? Allah'ı seçmek demek, Allah onun için her şeyin önünde ve üzerindeyse, her şeyden daha kıymetli, daha değerliyse, her şeyden daha çok seviyorsa, onun rızasını kazanmak onun için her şeyin önünde ve üzerindeyse Allah'ı seçmiştir. Allah da onu seçer. Evet. Allah'ı seçen Allah'ın seçtiği kullarına selam olsun buyurdu Allah. Yehdi bihi Allahu men ittaba ridوانه Allah rızasını isteyenleri yoluna hidayet eder. Yehdi bihi Allahu men ittaba ridوانه sebul selam onu selamet yoluna evet hidayet eder. Ve yukhrijuhum min ez ile nuri bi iznihi. izniyle onu karanlıklardan nura çıkarır, aydınlığa çıkarır. Ve yehdihim ila sıratin müstakim. Ve onu sırat müstakime hidayet eder. Kimi rızlasını isteyenler Efemen ya'lemu enne ma unzile ileyke min rabbikal hak. Rabbinden gelenin yani Allah'ın ayetlerinin hak olduğunu bilen kimse ile kemen huwa a'ma. Bu kimse ama gibi, kör kimse gibi olur mu? Bu ikisi bir olur mu? Biri Allah'ın indirdiğinin hak olduğuna iman etmiş, onu biliyor. Öteki ise buna karşı kördür. Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sağırdır. Bu ikisi bir olur mu? Bu ikisi birbirine benzer mi dedi Allah? İnnemâ yetezekkerû ulul elbab. Bunu ancak gönül sahipleri anlar. Bunu idrak eder. Allah'ın ayetlerinin hak olduğunu bilen de bilmeyenin körle gören gibi olduğunu ancak gönül sahipleri anlar. Eğer biri gönül sahibi değilse o nefis sahibidir. Gönlü çalışmıyor, nefsi çalışıyor. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ bi اَحْدِ اللّٰهِ o Allah'ın ayetlerinin hak olduğunu kim biliyor? Hakikati kim anlamış? Evet. Onlar, o kimselerdir ki Allah'a verdiği ahdi yerine getirirler. وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيْسَقِ <gülüyor> Allah'a verdikleri sözü bozmazlar. Nerede Allah'a söz vermiş? Allah Neyi vahyetmişse, neyi emretmişse Evet ya Rabbi, tamam ya Rabbi Başım üstüne ya Rabbi ve itaat ettik ya Rabbi Demiştir ve Allah ile Sözleşme yapmıştır Ahitleşmiştir O onunla Allah arasındaki Sözleşme misak olmuştur evet, Onlar misaklarını Bozmazlar Ellezine yüselûne mâ emarallâhu bihi en yüsel Allah'ın birleştirmesini emrettiği, vasıl etmesini emrettiğini vasıl ederler. Neyi vasıl etmesini emretmiş? Kendini. Kendini Allah'a vasıl eder. Allah'tan ayırmaz Kendini Allah'tan bağımsız düşünmez. Dini Kur'ansız anlamaya çalışmaz peygamberi evet. Allahsız anlamaya çalışmaz. Kur'ansız anlamaya çalışmaz. Kendine göre ona sıfatlar vermez. Ve yahşevun rabbahu ve onlar Rablerinden haşyet et, duyarlar. Rab'bi huzurunda durur ve tir titrerler. Ve yahafun su'al hisab. Onlar kıyamet günündeki kötü hesaptan korkarlar. Endişeleri kıyamet günündeki kötü hesaptır. Ya kötü hesapla karşı karşıya gelirse, korkusu endişesidir. وَالَّذ۪ينَ سَبَرُوا اِبْتِغَاءَ وَشْهِ Rabbihim. Onlar Rablerinin cemalini isterler. Rablerinin veşhini isterler ve bunun için de sabrederler. Sabırlı olurlar. Allah'ın cemalini... İstemek varmış. Eğer kavuşmuyorsa, göremiyorsa niye istiyor? İstese ahmak olmaz mı? Olmayan şeyi niye istiyorsun? Demez mi Allah? Allah onları böyle övüyor. Onlar Rablerinin göçhünü ister. Yüzünü, cemalini istiyor. İsterken yalnız sabırlı olarak istiyor. Öyle hemen olsun bilsin demiyor ve ikamussala namazlarını ikame ederler ve en faqu mimma razakahum sirren ve alaniye bir de kendilerine rızık olarak verdiğimizden gizli ve aşikare infak ederler. ve yedrauna bil hasenatis kötülüğü iyilikle güzellikle savarlar. Bir kötülük yaptıklarında da bir güzellikle o kötülüğü temizlerler. Ulai kelehum uqba. Uqba Dünya hayatı dünyada selamette olmak onlar içindir. Cennetu Adn'in يدخلونها. Ahirette de Adn cennetleri onlar içindir. Onlar oraya girecekler. Ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zurriyatihim. Aynı şekilde babaların babalarından hanımlarından çocuklarından zürriyetinden kendini salih etmiş olanlar da onlarla beraber olacaklar. Onların hatırına yalnız onun gibi yapamasalar da Allah onun hatırına onları da onun yanına alır verir. Niye? O sevinsin diye. Well, meleiketu yedhulune alehim min kulli bab. Melekler de her kapıdan evet onların yanına girip şöyle diyecekler: Selamunaleykum. Size selam olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bima <gülüyor> sebertum sabrettiğinizden dolayı. Beni eme öpbeddar. yurdu sizindir. Akibet sizindir. Ne güzel son. Ne güzel akibet. Elledine yin kudune, ahd Allah'i min bagdi misakihi. O kimseler ki Allah'a söz verdikten sonra o sözlerini, misaklarını, Allah ile ahitlerini bozarlar. O kimseler ve yete'un ma Allahu bihi en Yusuf. Allah'ın vasır etmesini, bağlamasını emrettiği bağı bağlamazlar. Bağı nasıl bağlamıyor? Din diyor, ahiret diyor, Allah diyor. Neye göre konuşuyor? Neyle bağladın? Senin bunu Kur'an ile bağlaman gerekiyordu. Evet, onunla bağlamaz ve misaklarını, ahdini bozarlar ve yufsiduna fil erd. Yer yüzünde de fesat çıkarırlar. Ulaike lehum'l la'ne. İşte lanet onların üzerinedir. Lanet onlaradır lanete uğrayanlar onlardır. Lanete uğramak ne demek? Allah'ın rahmetinden mahrum kalmak demektir. Ümidini kesmek demektir. Ve lehum su'ud dar. İşte yurdum kötüsü onlarındır. Cehennem onlarındır. Bir de Arafat'ta Araf ehlinin Cennetliklere selamı vardır. Ve بينهما Cennetlikler ile Cehennemlikler arasına bir perde çekilir. ve على arafi رجالُ O arafta, arafatta, araf denilen bölgede, cennetle cehennem arasındaki bir bölge. Orada bir takım adamlar vardır dedi Allah yarifune kullen bisimahun her yüzü cennetlik midir cehennemlik midir herkesi tanır tanırlar bu adamlar vanadev ashabul cennet cennet ehline evet, hitap ederler seslenirler em selamun onlara Allah'ın selamı üzerinize olsun derler <Gülüyor> Onlar daha cennete girmemişler ama cennete girmeyi umut ediyorlar. Kim cennete girmeyi umut ediyor? O Araf ehlinin selam verdikleri. Alimlerimiz bu ayeti tefsir ederken birçok şey söylemişler, işte Arap ehli günahları ile sevapları ağır gelenlerdir. Yok kafirlerin çocuklarıdır diyenler oldu. Hiç alakası olmayan şey. Arap ehlindekiler mücidi kamillerdir. Allah dostlarıdır. Herkesi yüzünden tanıyor. Cennetlik midir, cehennemlik midir tanıyor. Allah onlara şeref vermiş. Kimi Allah'ın selamı üzerine olsun dese o cennetliktir. O cennetlikler daha cennete gitmemişler ama cenneti umut ediyorlar. Ama korkuları, endişeleri de vardır. Onlardan bu selamı alınca cennete gideceklerini anlarlar. Bir de Allah ayet-i kerimede onların yüzünde secde izleri vardır dediler, buyurdu. Yüzlerinde secde izi vardır. Bunu böyle zahire göre anlamaya çalışanlar zannettiler ki başını böyle yere koyar, yere sürer kuma sürer, haliye sürer yüzünde, alında bir iz çıkar işte bu secde izidir secde izi bu olur mu? böyle yapanlar vardır öyle zannetmiş böylesine sormak lazım seni hiç aklın yok mu? sen aklını böyle mi kullanıyorsun? O zaman hiç namaz kılmayan da asıl bir şey alınan sürsün, secde izi olsun. Böyle olur mu? Secde izi bu midir? Secde, kurun Allah'a en yakın olduğu anidir. Vesud vekterib <gülüyor> Secdeyet yaklaş. Resulullah Efendimiz buyurdu, kurun Allah'a en yakın olduğu ani secde anidir. Öyleyse secdede Allah'tan isteyin buyurdu. Bu durumda secde izi yüze nasıl yansıyacak? Allah'a yakınlık olarak yansıyacak. Allah'ın güzelliği onun üzerinde görünecek. O her anda Allah ile beraber olacak, Allah'ı isteyecek, Allah'tan isteyecek. Onun böyle bir hali olacak. Onun bu manevi hali yüzüne yansıyacak, yüzüne. Onu gören Allah'a yakın birini gördüğünü anlamalıdır. Kalbinde iman yok, küfür dolu, şirk dolu, başını yere sürmüş, secde izi çıkarmış almanın da. De'vâhum fîhâ, sübhâneke, allâhumme, cennettekilerin duaları, sen Subhansın Allah'ım demeleridir. وَتَحِيَّتُهُمْ fiha Selam Bir de onların birbirine dilekleri selamdır. Birbirlerine verdiği selamdır. Ve الدَّعْوَاهُمْ اَنِ en لِلّٰهِ Rabbi alemin Onların yaptığı son duaları da, son sözleri de alemlerin Rabbine hamd olsun demeleridir bu lehum darus semi ininde Rabbihim bu Darussselam yani cennet rablerinin katında onlarındır ve Bu bir makanu yahmelun onların amellerinden dolayı Allah onların velileridir Allah kimin velisidir? Kimlerin velisidir? Selam yurdunda olanların, cennette olanların, dünyada selam yurdunda olanların, gönlü selamete erenlerin, dünyadayken gönlü selam olanların, eğer bir gönül selamette ise Allah'ın Selam ismi oraya tecelli etmişse orası cennet olmuştur. Onunla beraber olanlar selamette olur. Allah onların velisidir buyurdu. Neden dolayı? Amellerinden dolayı. Laflarından dolayı değil, amellerinden dolayı. Fe levla iza belagatil Can boğaza geldiği vakit insan ölmeden önce can boğaza geliyormuş. Ve entum hine izin tenzurun. Bu durumda siz sadece ona bakıp durursunuz. Nazar edersiniz. Yapabileceğiniz, yapacağınız hiçbir şey yok. Elinizden hiçbir şey gelmez. Yani onu Kurtaramazsınız. Ve nehpne akrebu ilehi milkum. O anda siz onun yani başındasınız ama biz ona sizden daha yakınız. Velakin la tupsyun ama siz göremezsiniz. Bizim ona sizden daha yakın olduğumuzu göremezsiniz. Ve in kuntum gayre Allah eğer Allah'ın emrine, dinine boyun eğmeyecekseniz. Hadi ölümüne mani olun. Hadi onu geri çevirin yani. Ve emma inkane minel mukarrabin? Eğer o can çekisen, o ölmekte ölecek olan mukarrabinden biri ise Vesjut Allah'a yakın olanlardan biri ise, sadece alnıyla değil, bedeniyle değil, gönlüyle Allah'a secde edip Allah'a yaklaşmış biri ise, yakın olanlardan biri ise, ve reyhanun ve cennetun Onun için reyv vardır, reyhan vardır, naim cenneti vardır. Onun için rahmet vardır, ferahlık vardır, ebedi bir hayat vardır, güzel bir rızık vardır, hemen cennet vardır, hemen Cemalullah vardır ve onun için, onlar için naim cenneti, nimetlerin kaynağı olan cennet vardır. Ve ma in kana min ashabil yemin eğer o ölecek olan kitabını sağından alacak biri ise sevapları günahından daha ağır gelecek olan biri ise fe selamun lek min ashabil yemin sana selam olsun min ashabil yemin cennet ehlinden sana selam olsun kitabını sağdan alacak olanlardan sana selam olsun başka hangi manaya gelir ve selamun aleyke min ashabil yemin. Sana selam olsun. Sen kitabını sağdan alacak olanlardan birisin demektir. Ve amma in kana min mükezzibine dallin. Ama o ölecek olan mükezzibinden biri ise yani Allah'ın ayetlerini yalan sayan biri ise ayetleri dinlemiş Anlamış ama gerekeni yapmamış. Ya da hiç dinlememiş, anlamamış muamelesi yapmışsa. Ya da dinlemeye, anlamaya bile tenezzül etmemişse. Mükezzibin buydu. Ya da delalette olan darlinden biri delalette kalmışsa yani gerekeni yapmamış. Ciddiye almamış. Haddini aşmış. Hristiyanlar gibi yapmış. Dinde olmayan bir şeyi varmış gibi takdim etmiş. Evet, varmış gibi takdim etmiş. Onlardan biri ise فَنُزُولُ min حَمِيمُ Onlar içinde kaynar sudan bir ziyafet vardır. وَتَسْلِيَتُ Hamin, onun yaslanacağı yerde cehennemdir. Gideceği yerde cehennemdir. O da cehennemle müjdelenir. İnne haza ve hakkul yakin. İşte gerçek budur, hakikat budur. Bunu görmüş gibi anlamanız gereken şey budur. Ve bi ismi Rabbi azim, azim olan Rabbinin ismini tesbih et, azim olan Rabbinin yolunda yürü. Evet, Allah bir de cenneteki selamı anlatıyor. La yismagun fiha Orada, cennette ne boş bir laf işitirler, ne de insani hataya günaha sokan bir kelime İlla kılen selamen selama. orada işittikleri söz birbirlerine selamlarıdır o ona selam verir selamet ister o ona selam verip selam ister selamet ister ve utrul lillede amenu ve amilu salihat Cennetin tecri min enhar halidine fiha bi izni rabbih iman edip salih amel işlendeler için Allah izniyle onları atlarından ırmaklar akan cennetlere koyar dahil eder ve tahiyyethum fiha selam onların Orada birbirlerine duaları, istekleri selamdır. Ve evet, iza semi ul lag ve agradu anhu. Onlar. Boş bir söz işittiklerinde ondan yüz çevirirler. Biri onlara laf atarsa, boş bir söz işitirse ondan yüz çevirir, oraya bakmaz. قَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا derler ki bizim amellerimiz bize وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ Sizin amelleriniz de sizledir. Yani biz sizi ilgilendirmiyoruz, siz de bizi ilgilendirmiyorsunuz. Bizim amelimiz bize, sizin de amelleriniz sizledir. Selamun aleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. La <gülüyor> tebteğil cahilin. Biz cahillerle beraber olmayız. Biri boş söz söylüyorsa, tartışmaya kalkışıyorsa, laf atıyorsa yapılması gereken şeyin ne olduğunu Allah bize öğretiyor. Bu durumda yapılması gereken şey nedir? Sizin yolunuz size, bizim yolumuz bizedir. Sizin amelleriniz size, bizim amellerimiz bizedir. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun. Biz cahillik yapmayız, cahillerle beraber olmayız. Böyle yapanlar cahilmiş. Fesfah anhum. Sen onlardan vazgeç ve kul selam onlara selam de. Vesoufe ya'lemun. Onlar ileride ne yaptıklarını bilecekler. Allah onlara gösterecek. Ve uzl ve til cennetu baid. O gün kıyamet günü Allah cenneti süslemiş ve onlara yaklaştırmıştır. Hazama evet, tu'adun. Onlara denir ki işte bu size vaat edilen cennettir. Lekulli awabin hafiz. Kimedir bu cennet? Allah'a dönen, yönelen, kendini koruyan, muhafaza edenleredir Min khayir Rahman ayı evet. onlar tek başına kaldığında da Rahman olan rablerinden karşıt duyanlardır vecae bir kalbin münip bir de Allah'a dönmüş yönelmiş bir kalp ile gelenler içindir bu cennet Allah'a dönmüş bir kalple Allah'ın huzuruna gelmiş. Udkhuluha bi selam. Şimdi oraya selamla, selametle girin. Zalike yawmul hulud. İşte bu sonsuzluk günüdür. Orada ebedi kalırsınız. Lehum ma yashaune fiha. Onlara orada her ne isterlerse vardır. Veledeyna مَزِيدٍ Bir de katımızdan ziyadesi, fazlası vardır onlara. Yani bilmedikleri vardır. Hayal edemedikleri şeyler, şeyler vardır. اِنَّ fi فِي ve oyun. Muhakkak ki müttakiler, takva sahibi olanlar cennette, pınar başlarında, olacaklardır. Udhuhluha bi selamin emin, hem de selam ve emniyet içinde. Vasıka ladinattaqo rabbhum, Rablerine karşı mutaqi olanlar için. Rabbine karşı mutaqi olanlar cennete sevk edilecekler. İler cenneti zümera. Cennette zümre zümre, cemaat cemaat, bölük bölük sevk edilecekler. Hatta ıza cahuha, ne zaman ki cennete geldiler. Ve futihat evvabuha, cennetin kapıları onlara açılır. Ve kale lehum kazanetuhu cennetin bekçileri onlara derler ki selamun aleykum tübtum huluha Halidin. Cennetin kapısındaki melekler onlara evet. Allah'ın selamı üzerinizde olsun. Ne güzelsiniz, ne tembihsiniz. Pırıl pırıl gelmişsiniz. Girin cennete burası ebedidir. Derler onlara. Ve ibadurrahmanillezine <gülüyor> Allah'ın kulları, adleri o kimselerdir ki yamşuna alel erdi hewna yeryüzünde tevazuyla yürürlerken ve iza khatabehumu cahilun cahiller onlara hitap edip onlara laf atınca kalu selamun onlar sadece Selam derler. Onlara cevap vermezler. Onlarla dalaşmazlar, muhatap almazlar, ciddiye almazlar. Selam derler sadece. Rahmanın kulları. Rahman isminin tecelli ettiği kullar. Ve kıyametin gününde Allah'ın kulları, Allah'ın Kimdir bu Rahman'ın kulları? Onlar Rablerine secdeler ve kıyamlar ederek gecelerler. Evet. Ve derler ki Rabbimiz cehennem azabını üzerimizden sav. İnne azabı kane garama o cehennemin azabi geçici bir şey değildir. İnne ha suet müstakarın ve muqama orası gerçekten kötü bir ograk ve kötü bir konaktır. Iza enfeku, lem ve Ladin eiza enfaku, lam yüsrefu, lam Yakuru. Onlar ki infak ettikleri zaman ne israf ederler ne de kısarlar. Ve kaneb nezalike kıvama, olurlar. İkisi arasında bir yol tutarlar. Harcarken. Yani kendine harcarken, bir başkasına harcarken kıvamında olur. İsraf etmez. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ إِلَٰهًا Onlar ki Allah'tan, Allah ile beraber başka birine dua etmezler, yalvarmazlar. Yani istediğini Allah'tan isterler. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي هَرَّمَ اللّٰهُ عَلَى بِالْحَقٍ Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar wala yaznun zina etmezler ve men yefal zalike yelke esama kim bunları yaparsa karşılığında bunun cezasını görür yuda aflehul azabı yawmel kıyame kıyamet günü onun azabı kat kat olur ve yahlut fihi mihana orada alçaltılmış olarak ebedi kalır. İlla ancak men tebe ve amene amele salihah. Her kim ki tövbe eder, iman eder, salih amel işlerse fe ulaike yubeddilullahu seyyiatihim hasanat. Allah onların günahlarını sevaba çevirir. ve kana Allahu gafurun Rahim'a Niye böyle yapıyormuş Allah? Çünkü Allah gafur ve rahimdir. Yeter ki kulu tövbe etsin, iman etsin, salih amel işlesin. Allah onun günahlarını sevaba çevirir. Ve men tâbe amile Her kim ki tövbe edip salih amel işlerse, güzel yaparsa ve innehu yetubu ilallahi metaba o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. O Allah'a dönmüştür, Allah da ona dönmüştür. Veladine la yeshadunes zur. <gülüyor> Onlar ki yalan şahitlik yapmazlar. Ve meru bil Boş şeylere rastladıkları zaman merru <gülüyor> evet, kirama. oradan güzellikle iyilikle geçip giderler. Vellezina izâ zükirû bi âyâti onlara Allah'ın ayetleri anlatıldığı, hatırlatıldığı zaman lem yahrû <gülüyor> aleyhim sümmen ve umyânâ. Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sağır davranmazlar. Vellezîne yezkurû rabbena o kimseler ki Rabbimiz derler. Hablen amin ezvacina ve zurriyatina <gülüyor> qurraten a'yun. Rablerinden Rabbimiz bize göz aydınlığı olacak. Eşler ve evlatlar, zürriyet ver derler. Göz aydınlığı olacak. Bizim için cennet olacak, cennete vesile olacak. vecalna lil muttaqine imama, bizi muttaqlere imam kıl derler. Muttaqlere imam olmak. Duaları buymuş. Ulayi ke yüzde unel, bima sabru İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin odaları vardır. Gönülleri cennetten bir oda olur. Ve yulakkauna fiha tahiyyatan ve selam. İşte onlar orada selamla karşılanacaklar. Xalidine <gülüyor> fiha, onlar orada ebedi olarak kalacaklar. Hasanet, müstakarın ve nokama. Orası ne güzel, kalınacak yer ne güzel makam. Evet, İslam demek aynı kelimeden silm kelimesinden türetilmiş. selamette olmak demektir. Hem dünyada hem ahirette selamette olmak demektir. Hem de insanların kendisinde selamette olduğu kimse demektir. İslam olmak, İslam'a girmek. İnnel dine, inned dine indallahi İslam. Allah katında din İslam'dır. Ve mektele fellezine ûtül kitâbe illa min bâdi ma jâ'humûl il. O Allah'ın kendilerine kitap verdiklerinin ayrılığa düşmesinin sebebi evet. şudur ki bagyen <gülüyor> beynehum aralarındaki hasetten dolayı aralarındaki ihtirazdan dolayı onlar birbirine düşmüş, İslami kabul edememiş, Allah'a teslim olamamışlardır. Ve men yekfur bi ayatil her kim ki Allah'ın ayetlerini inkar ederse ve innallaha seriul hisab Allah onun hesabını seri olarak görür. Nasıl görüyor? Biri İslami kabul etmedi. Allah onun hesabını nasıl görüyor? Allah'ın ayetlerini inkar edince, kabul etmeyince Allah hesabını nasıl görüyor? İmanı, küfrü evet herkes kendi üzerinde taşır. Ya imanını taşır, Allah hesabını görmüştür, seriul hesabdır. Ya da köfrünü taşır. Ve yep yaptığı gaydel İslami dinen. Kim İslam'dan başka din ararsa gelen yuhbel minhu bu ondan kabul edilmez. Allah bunu kabul etmez. Ve fil ahireti minel hasirin. O ahirette hüsrana uğrayanlardan olur. Evet, İslam'dan başka din de varmış demek. Kabul ettiğini söylüyor ama Allah'a teslimi olmuyor. Allah bunu kabul etmez dedi. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşreh sedrehu lil-islam Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse Kim Allah'ın hidayetine ermek isterse Allah onun sadrini, göksünü İslam'a açar. Allah'a teslim olmaya açar. وَمَنْ يُرِدْ en يُدِلَّهُ Kim de delalette kalmak isterse يَجْعَلْ سَدْرَهُ دَيِّخَنْ هَرَجَ Allah onun da kalbini, göksünü daraltır, sıkıştırır. كَاَنَّمَا <gülüyor> يَسَعَدُوا فِي السَّمَا O zanneder ki sanki göge çıkacakmış gibi ona zor ve ağır gelir hidayette olmak. kezalike يَجْعَلُوا اللّٰهُ الرِّجْسَ la اللَّذ۪ينَ لَا İşte Allah iman etmeyenlerin üzerine böyle pisliği döker, onları murdarlık içinde böyle bırakır. Efemen şereh Allahu sedrehu lil İslam. Allah kimin göksünü İslam'a açmışsa, ve huwa ala nurin min Rabbihim. O Rabbi katında Rabbi ile beraber bir nur üzeredir. Ve uelun lil qasiyeti kulubuhum min zikrillah. Yazıklar olsun, uel olsun o kimselere ki. Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaşmıştır. Kalpleri Allah'ın zikrine karşı katidir. Allah Allah demek için kalbi katidir. Allah diye diyor. Allah'ın zikri Allah'ın ayetleridir. Allah'ın ayetlerine karşı kalpleri katidir. Feveylün lil fasiyyati kulubuhum min zikrillah ulaike fi dalalin mubin. İşte onlar Delalette kalmış olanlardır. Allah'ın zihnine karşı kalpleri katı olduğu için. وَمَنْ اَزْلَمُوا مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى <الْكَزِى> Allah'a iftira atandan, Allah'a yalan isnat edenden daha zalim kim vardır? Allah bir şeyi söylememiştir, Allah böyle söylemiştir diyenden daha zalim kim vardır? ve o hut'a İslam. Hem de o İslam'a Allah'a teslim olmaya davet edilirken Vallahu la yahdil kavme zalimin. Allah zalim olan kavmi hidayete erdirmez. Zalimleri hidayete erdirmez. Allah niye kavim diyor? Niye tek tek zalimleri Zalim olanı hidayete erdirmez diyor Çünkü insanlar Cemaat cemaattır, Bölük bölüktür Birbirine uyarlar Birbirlerine tabi olurlar Kavim kavimdirler yani evet. Allah zalim olan kavmi Hidayete erdirmez Zalim olan cemaati hidayete erdirmez Allah'a teslim olmaya davet edildiği halde O Allah'a iftira atıyor Allah'ın kelamına iman etmeye, itaat etmeye davet ediliyor, o Allah'a iftira atıyor. Yok Allah böyle istiyor, yok doğru böyledir, böyle de olsa olur diyorsa Allah'a iftira atıyor. Yürüdüne li yutfiu nurallahi bi efvahihim. Böyleleri Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Allah'ın vahyini hükümsüz bırakmak isterler. Allah'ın vahyinin yerine kendi bildiklerini, zannettiklerini onun yerine koymak isterler. Vallahu mutim مُنُورِهِ Allah nurunu tamamlayacaktır. وَلَوْ كَرِهَا kafirun, Kafirler bunu beğenmese de, hoşlanmasa da Allah nurunu tamamlayacak dedi böyle yapanları Allah kafir dedi bu sefer. Huve allazi arsala bil huda. Odur. O ki resulünü hidayetle göndermiştir. Ve dinil hak. Hak din ile göndermiştir. Li yushirahu ala dinil Bütün dinlere üstün kılmak için. Ve lev müşrikun. Müşrikler bunu sevmese de, beğenmese de Allah bunu böyle yapacak. Kim hayatı nasıl yaşıyorsa, nasıl inanmışsa o onun dinidir dedi. Ama Allah'ın dini bütün dinlere galip gelecek, üstün gelecek, herkes boyun bükecek dedi. Kafirler, müşrikler bunu beğenmese de Allah bunu yapacak dedi. Ya yuhalladine amenu hel udullukum ala ticaretin. Ey iman edenler sizi size bir ticaret gösteri, göstereyim mi? Bir ticaret için size delalet edeyim mi? <gülüyor> Tünziikum min azabin elim. Bu ticaret sizi elim olan azaptan kurtarır. Evet, Allah bir ticaret yolunu öğretiyor. Elim olan azaptan, iş yakın azaptan bizi kurtaracak bir ticaret. Ne yapmamız gerekiyormuş? تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne iman edersiniz. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. زَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ İşte sizin için hayırlı olan budur. İn kuntum تَعَلَمُونَ Eğer bilseniz, eğer biliyorsanız, Anladıysanız bu böyledir. Yok, anlamak istemezseniz, bilmek istemezseniz başka tercihi yaparsınız demektir. Evet, ayet devam ediyor. kum lekum zunubekum. Böyle yaparsanız sizin günahlarınızı mağfiret ederim. Yani olmamış gibi silerim. Ve yudkhilukum cennetin tecri min tahtiha'l enhar larında ırmaklar akan cennetlere sizi dahil ederim koyarım ve mesakine deyi beten cennetin a adın cennetlerinde tarifi imkansız olan meskenler saraylara koyarım zalikel tevzzu azim işte büyük Kurtuluş büyük saadet budur ve ökhra ha bir de sizin seveceğiniz başka bir şey daha var eğer bunu yaparsanız nesrun minallah Allah'tan bir yardım ve fethun qarib ve yakın bir fetih ve beşiril müminin müminleri müjdeli fetih fetih qarib kalbin açılması kalbin Allah'ın cemaline açılmasıdır bir kalp eğer Allah onu fethederse, fethi olursa bir gönülde Allah oraya tecelli eder. Müminleri müjdele buyurdu. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler kunu ensarallah Allah'ın yardımcıları olun. Kema kale ise ibnemeryeme lil havariyin Nasıl ki Hazreti İsa havarilerine şöyle demişti: Men ensari ilallah. Allah'ın yardımcıları kimlerdir? Kim Allah'a yardım edecek? Haşa Allah'ın yardıma ihtiyacın mı var? Allah'a yardım etmek demek, kendine yardım etmek demektir. Allah ile beraber olmak demektir. Safını belirlemek demektir. Allah'tan yana mıydı, duruyorsun yoksa şeytandan yana mıydı? Safın belli olsun diye. Evet, Hazreti İsa havarilerine Allah'ın yardımcıları kimlerdir? Allah yolunda kim bana yardım edecek dedi. قَالَ الْحَوَارِيُّنَ نَحْنُ ensarullah. اللّٰهِ Dediler ki, havarileri Allah yolundaki yardımcıların biziz. ve âmenet tâife'tun min beni İsrail ve kâferet tâife o topluluktan beni İsrail'den yani Hazreti İsa'nın kalbinden bir kısmı iman etti bir kısmı de kafir oldu bir kısmı Allah'tan yana durdu bir kısmı da inkar etti şeytandan yana durdu ve <gülüyor> ayidna'llezina biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik onlara yardım ettik fe'sbehu zahirin işte onlar üstün geldiler Allah nasıl ki Hazreti İsa'dan örnek verdiyse aynı şekilde önce müminleri hitap etti. Ya yuhallezine amenu kunu ensarul ensarullah buyurdu. Ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun. Bela men esleme vechehu lillah her kim kendini, yüzünü Allah'a teslim ederse وَهُوَ مُحْسِنُ <gülüyor> Hem de mühsin olarak, güzellikle, güzel olarak, temiz olarak Allah'ın huzurundaymış gibi kendini Allah'a teslim ederse فَلَهُ اَجْرُهُ عِنْدَ Rabbihi, Onun mükafatı, ecri Rabbinin katındadır. وَلَا كَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُمْ Onun için ne korku vardır ne de mahzun olmak. اِذْ قَالَ لَهُ Rabbi İbrahim'e, Hazreti İbrahim'e teslim ol dedi. قَالَ اَسْلَمْتُ لِي رَبِّ alemin O da ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. ehen o din minmen esleme vahuilla yüzünü Allah'a dönmüş Allah'a teslim etmiş Allah'a teslim olmuş kimseden daha güzel dine sahip kim vardır ve Mersinnin hem de mühsin olarak güzellikle tebe millete İbrahime Hanifa Bir de Allah'a hiçbir şey şol şir koşmayan Hanif dinine uymuş olarak ve te Allahu İbrahim'e Khallila Allah İbrahim'i dost edinmiş, halil edilmişti Böyle yapanlarda Allah'a dostluğa layık olur yüzünü kendini Allah'a teslim ederse Güzellikle teslim ederse, Allah'a hiçbir şeyi koş, şirk koşmazsa, Allah'ın dostluğunu hak eder, dostluğa layık olur. Qaretil Arabi Araplar dediler ki, dışarıdan bir topluluk geliyor Resulü Efendimize iman etmeye. Resulullah Efendimiz imani, İslami, ihsani anlatıyor. Onlar biz iman ettik diyorlar. Evet. Araplar dediler ki Kul kaletil ahrabu amenna Onlar biz iman ettik dediler. Kul lem tu'minu Siz iman etmediniz. Öyle ben iman ettim demekle iman olmaz. De onlara. Siz iman etmediniz. Velakin ama deyin ki, biz de Müslüman olduk, İslam'ı kabul ettik, teslim olduk deyin. Çünkü iman daha kalbinize dahil olmadı. Biz mümin olduk demeyin. Biz de Müslüman olduk deyin. İslam'ı kabul ettik, İslam'a girdik deyin. Biz mümin olduk demeyin. Çünkü iman daha kalbinize dahil olmamış. Önce teslimiyetini Allah'a göstereceksin ki Allah o iman nurunu senin kalbine indirsin. Ve in tutiğ Allah ve Resulü'hu. Eğer siz Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, la yelitkum min amaliyukum şeya. Allah sizin amelinizden, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Yani karşılığını verir. İnne Allah'a gafurun rahim. Bununla beraber Allah gafur ve rahimdir. Şu anda her şeyi bilmiyor olabilir bilirsiniz. Siz bildiklerinizle amel edin. Elinizden geleni yapmaya çalışın. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah sizin amelinizden bir şeyi eksiltmez. Sizin için bunu toplar. İman nurunu kalbinize indirir. Mümin olarak kabul eder. Ama önce bir Allah'a teslimiyetinizi gösterin dedi. Bir de cinlerin iman edip Allah'a teslim olması vardır ve inna lemma o topluluk dedi ki Resulullah Efendimiz evet, Kur'an okuyor cinlerden bir topluluk Resulullah Efendimizi dinliyor evet onları diyorlar ki biz bir hidayet işittik amen Nabihi ve ona iman ettik hem an yömin bi rabbihî fe la yekhafu Kim Rabbine iman ederse onun ne hakkı yenir ne de onun endişesi olur Ve el müslimûn ve minel kâsıtûn bizden müslüman olanlar da var. Müslümanlığı kabul etmeyip haksızlıkta duranlar da var. Femen esleme fe ulayke Müslüman olanlar doğru yolda olanlardır. Doğru yolu arayanlardır. Rüşt yolunu kemale ermeyi erme yolunu arayanlardır. Ve emmel gasitun o Haksız olanlar, yanlış yapanlar da fekanu li cehenneme hateba. Onlar da cehenneme odun olmuşlardır. Sedef Allah'u razı <gülüyor> Allah hepimizi Allah'ın selam ismine iman edenlerden eylesin. Amin. Selam isminin tecelli ettiği bir gönüle sahip eylesin. Amin. Allah hepimizi selamette kılsın inşallah. Amin. Allah hepimizi selam yurduna gidenlerden eylesin inşallah Amin. gönlü selamette olan, akli selamette olan Amin. ameli selamette olan kullarından eylesin inşallah Amin. Allah bizi selamından mahrum eylemesin inşallah Amin. Allah bizi seçtiği selam ettiği kullarından eylesin inşallah Amin. Allah hepinizden razı olsun Selam ismi Allah'ın 91. ismi olması gerekir. Geriye 8 isim kalmış. En sonda ''Sübhanallahi Anma yüşrikun'' ayetini hep beraber anlamaya çalışacağız. Bundan sonra arkadaşlar hep beraber haftada Allah'ın bir ismini ders edineceğiz. Neyi öğrenip, neyi öğrenmediğimize bakacağız. Mutlaka arkadaşlar bunu iyi anlamıştır. Derdimiz öğretmek değildir. Derdimiz yaşatmaktır. Allah'ın ismini öğrenmeye çalışırken aslında o isim bizim üzerimizde nasıl tecelli eder, nasıl tecelli etmelidir onu anlamaya çalışıyoruz. hem de onu yazılı olarak yazıyoruz hep beraber. Bütün kardeşlerimizden bunu istiyoruz. Bir herhangi bir kağıdın tek yüzüne olması gerekir. Yani bu kadar bir kağıt da olur. Bir çizgili veya çizgisiz kağıt da olur. A4 kağıdı. Onun yarısı kadar da olur. Önce sırayla isim İsimleri sırayla ders edineceğiz inşallah. Allah'ın Rab ismini hep beraber anlamaya çalışacağız. Hem erkek kardeşlerimiz, hem bayan kardeşlerimiz, hem burada olan, hem burada olmayan kardeşlerimiz, dışarıdaki kardeşlerimiz de buna katılıyor. Önce Allah'ın Rab ismi nasıl tecelli eder? Onu yazacağız. Sonra bu isim Allah'ın Rab ismi Kul üzerinde kul üzerinde Allah'a halife olan kul üzerinde nasıl tecelli eder onu yazacağız. 3. bölümde de bu isimle nasıl dua etmemiz gerekir? Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? En güzel isimler Allah'ındır. O isimlerle Allah'a dua edin buyurdu. Bir de o isimle Allah'a dua edeceğiz. Kısaca mesela Allah'ın Rab ismini anlatırken nasıl anlatmamız gerekir? Bu Artık bundan sonra bütün isimler, haftada bir isim sırayla yapacağız inşallah. Allah Rab'dır. Alemlerin Rabbidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, övme ve övülme, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur, Allah içindir. Övgü Allah'a aittir, övmek de Allah'a aittir. Allah'ın övdüklerini övmemiz, yerdiklerini de yermemiz gerekir ki Allah'a hamd etmiş olalım. Allah'ı Rab olarak kabul etmiş olalım. Allah'ı Rab olarak eğer kabul ettiysek, O'nun terbiyesini kabul ettik demektir. Allah neyle terbiye ediyor? Kur'an ile, peygamberiyle terbiye ediyor. Hayat baştan sona imtihandır, baştan sona Allah'ın terbiyesi vardır. Allah bizi terbiye ediyor, teskiye ediyor, temizliyor, düzeltiyor, günahlarımızı siliyor, yanlışlarımızı düzeltiyor, bizi büyütüp kemale erdiriyor. Rab isminin tecellisiyle yapıyor bunu. Bu isim kulda nasıl tecelli eder? Kulda eğer Allah ile terbiye ediyorsa, vahiy ile terbiye ediyorsa, ailesini, çocuklarını, muhatap olduklarını, yapabildiklerini ayetlerle terbiye edebiliyorsa... Manevi olarak ayetlerle büyütebiliyorsa, bir de Rab isminin manasında büyütmek vardır, kemale erdirmek vardır. Manevi olarak ona ikramda bulunabiliyorsa, imanından iman doğuruyorsa diyeyim, Allah'ın Rab ismi onda tecelli etmiştir. Eğer Allah ile terbiye etmiyor da, şeytanla terbiye ediyorsa, kim tecelli etmiş? Şeytan tecelli etmiştir. Onun için gönül boşluk kabul etmez, hayat boşluk kabul etmez, iman boşluk kabul etmiyor. Allah'ın bir ismini iman etmediğinde, eksik kaldığında şeytan oraya hemen girer, kendine yer bulur. 3. bölümde de o isimle dua edeceğiz. Mesela ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin. Sen alemlerin Rabbi'sin. Bizi terbiye et. Bizi vahyinle terbiye et. Bizi başka şeylerle terbiye etme ya Rabbi. Mesela açlıkla terbiye etme. Sutsuzlukla terbiye etme. Düşmanın zulmüyle terbiye etme. Bizi aşkınla, muhabbetinle, sevginle, imanla muhabbet, terbiye et. Rahmetinle terbiye et. Bu başlangıç tabii benim söylediğim. Herkes gönlünden geldiği gibi dua etmelidir. Bunu söylerken yalnız yani bir anda oturup onu yazalım demeyelim. Dersi ne zaman yazalım? Yani Allah'ın Rab ismini ne zaman kağıda dökelim? Mümkünse çarşamba günü veya perşembe günü. Bir dahaki haftaya yani. Neden böyle? Bir hafta boyunca o ismi zikrededim. Elhamdülillah Rabbil Alemin sen benim Rabbimsin ya Rabbi bunun için gönlümüze evet, Allah neyi vahyeder onu görelim Allah Rab ismiyle gönlümüze tecelli eder onun için onu hemen yazmayalım bir hafta boyunca o isimle uğraşalım, düşünelim, tefekkür edelim zaten bütün sahabetler hem internette mevcut hem aşağıda zaten arkadaşlar istediği zaman o ismi açar. Bundan sonra bir hafta boyunca günde bir sefer o ismi dinleme imkanımız da olur inşallah. Evet Dinleyelim, anlamaya çalışalım. Rab ismi üzerinde tefekkür edelim. Açıkça söyleyeceğim yalnızlığını, benim görmek istediğim şeyin ne olduğunu söyleyeceğim. Benim görmek istediğim şey o kağıda yazılandan öteye kardeşlerimizin gönlüne Allah o isimle nasıl tecelli etmiş onu görmek istiyoruz. Ben arkadaşların bu kıvamda olduğunu biliyor, biliyorum ki söylüyorum. Sadece yapmaları gereken şey bizim söylediğimiz gibi. O isimle meşgul olsunlar, o ismi zikretsinler, o isimle Allah'a dua etsinler. Kendimizi Allah'a ispatlamaya çalışıyoruz. Allah'a kul olmaya, Allah'a ispatlamaya çalışıyoruz. Derdimiz Rabbimize kulluğumuzu, imanımızı ispatlamaktır. Onun için yazılan kelimeye bakmıyoruz yalnız. Gönülden dökülene bakıyoruz. O yüzden sıradan öyle beni bilgim yok ya da ben pek bir şey anlamadım demek yok. Dökmen gereken, gönlündekini dök yeterlidir. Eğer arkadaşlar bunu yaparsa, bu arada ben de onların yazdığı kağıda not düşebilirim yalnız. Şurada eksiklik var, şurada yanlışlık var. Şurayı şöyle düzeltmem lazım deyip, ona... Yardım da etmek istiyorum. Eğer arkadaşlar kırılmazsa. Güzellik Allah'ın güzelliğidir. Eğer Allah'ın güzelliği üzerimizde tecelli ederse güzel oluruz. Yoksa konuşmuşuz, edebiyat yapmışız. Bu bir işe yaramaz. Allah güzelliğini kulunun üzerinde görmek istiyor. Eğer Allah bize kullarımı bana getir demişse, nasıl getir? Öyle o hal ile al getir mi demiştir? Huzura layık hale getirerek, onun güzelliğiyle güzelleştirerek, ona ayna yaparak, Pırıl pırıl. Öyle ki huzurda ona abdım desin. Rahmanın abdi desin. Aslında anlattıklarımızdan herkes en azından işin özünü anlamıştır. Tek istediğimiz şey Allah ile güzel olmaktır. Allah'a güzel bir abd olmaktır. Aşık olmaktır. Allah için sevmektir. Allah için sevilmektir. Gönlümüzün cennet olmasıdır. Gönül cennet olursa, Cemalullah cennete müşahede edilir. Gönül cennete dönünce, Cemalullah müşahede edilir. Allah'ın güzelliği evet, cennete müşahede edilir. Senin gönlün cennete dönerse, Allah'ın güzelliği üzerinde tecelli eder. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabeye buyurmuştu. Kim bu dünyadaki cennete girerse ahiretteki cenneti unutur buyurdu. Sahabe ya Resulallah, bu dünyada cennet mi vardır? Buyurdu ki evet. Bu dünyadaki cennet Marifet cennetidir, Marifetullah cennetidir, Allah'ı tanıma cennetlidir. Allah'ın güzelliğinin tanımdığı, Allah'ın güzelliğinin tecelli ettiği cennet. Kim Allah'ın güzelliğiyle tanışırsa, Allah ile tanışırsa, Allah'a karşı marifet sahibi olursa evet o marifet cennetine girmiştir. Bu cennet öyle bir cennettir ki ahirettekini unutturur. Çünkü o Allah ile beraberdir. Cemalullah cenneti unutturuyor çünkü. Her bir gönül bu vasfa sahiptir. Yani cennet olma vasfına sahiptir. Allah'ın sevgisi oraya girince, Allah'ın güzelliği, isimleri oraya tecelli edince cennet olur. Bunun için yapmamız gereken şey biraz çaba gayret sarf etmektir. Eğer bunu yaparsak gönlümüzün cennet olduğunu, dünyadayken marifet cennetine girdiğimizi hep beraber yaşarız inşallah. Ayetleri okurken mutlaka Allah'ın bizden ne istediğini anladık. Kendini bilmezler, cahiller onlara laf atlığında selam deyip geçerler buyurdu. Allah birbirinizle uğraşmayın. Biri seninle uğraşırsa senin yapman gereken şey selam deyip geçmektir. Sizin amelleriniz size, bizim amellerimiz bizedir. Değil. Biz cahillerle uğraşmayız. Cahillerle meşgul olmayız. Böyle yapanlar cahildir. Onlara meşgul olmayın. Sen işine bak deyin. Sen kazanmana bak dedi. Allah kendisi için yapılmayan hiçbir işi kabul etmez. Hiçbir ameli kabul etmez. O zaman her ne yaparsak yapalım bakacağız. Ben bunu Allah için mi yapıyorum yoksa başka bir hesabım mı var? Hem kendi hesabımızı yaparız, yapmamız lazım. Hem de kardeşlerimizin hesabını yapmamız lazım. Onlar nasıl kazanır deyip onlara yardım etmeye çalışmamız lazım. Allah'ın rızası mutlaka gönüllerden geçer, gönüllerden. Bir gönül yaptıksa oradan Allah'ın rızasını kazandık. Hangi isimle o gönüle o insana muamele ettiysek o ismi Allah'tan tecelli olarak alırız. Yani biri dardadır zordadır onu alıp selamete çıkardınsa Allah'ın selam ismi senin için senin gönlüne tecelli ediyor. Oradan alıyorsun. Onun için insan insan için cennette olur cehennemde olur. Biri rahattır. Tabiri caizse selamettedir. Sen onun selamette oluşunu bozdunsa Allah'ın gazabını alırsın. Onun için birbirimize bakmamız gerekiyor. İnsana bakmak gerekiyor. Yetmez. Belki evet, hayvana da bakmak gerekiyor. Yani bir tek ben mümine ya da Akrabama ya da yakınlarıma ya da cemaattekilerine bakarım değil. Hem müminlere bakman gerekir, mümin olmayanlara da bakman gerekir. Yetmez hayvanlara da bakman gerekir. Bir hayvanın üzerinden bile cenneti ya da cehennemi hak edebiliriz. Onlara yaptığımız muameleden dolayı. Ya Allah'ın dinine uyarız ya da kendi kendimize din ürettiriz. Eğer Allah'ın dinine uyacaksak mülk Allah'ındır. Kullar Allah'ındır. Her bir kul içinde, her bir varlık içinde bu böyledir. Allah her birinin üzerinde Allah'ın bir muradi vardır. Onu hak ile yaratmış çünkü. Sana düşen nedir? Kazanmaktır. Rabbinin rızasını, muradını gözetmektir. Yani bir müşrike muamele ederken bu müşriktir diye yüzünü buruşturamazsın. O Allah'ın kulüdür. Belki yarın iman eder. Belki senden iyi hale gelir. Onu bilemezsin. Allah'ın onun üzerindeki muradı nedir? Kendisine abdolmasıdır. Bu konuda yardım edeceksen, yapacaksan yardım et. Yardım edemiyorsan sus o zaman. Konuşma. Bırakın bir müşriki, bir kafiri. Müminler birbirini çekemiyor. O şu şöyle yaptı diyor. Öteki bu böyle yaptı diyor. Sen nasıl müminsin? Sen nasıl Müslümansın? Allah seni nasıl mümin olarak kabul eder? Bize düşen kulluğu kabul etmektir. Allah'a abd olmayı kabul etmektir. Ben senin abdin. Ben seni seviyorum. Sen ne istiyorsun ya Rabbi? Benden ne istiyorsun? Sen benim ne olmamı istiyorsan, ne yapmamı istiyorsan ben öyle olurum ve öyle yaparım dediysek bu kuldur yoksa şunu beğenmedim şu şöyle olsun bunlar da böyle yapsın herkes böyle yapsın sana ne sana ne sen kendine bak sen kendine ne yapmışsın bakıyoruz yani gönlü nefsi şirk doludur küfür doludur yol göstermeye kalkışıyor sen yolu buldun mu sen yolu biliyor musun sen kendin yolu bilmiyorsun. Kendi kendine din üretiyorsun. Hak bir tanedir. Hakikat bir tanedir. O da Allah'ın buyurduğudur. Onun için kim kendine davet ediyorsa, cemaatine davet ediyorsa, partisine davet ediyorsa, önce hakaret ediyor demektir. Karşısındaki insana hakaret ediyor. Ne diyor? Sen gerizekalısın diyor. Sen işi bilmiyorsun, bunu böyle yap. Öyle olmaz. Davet öyle yapılmaz. Davet Allah'adır. Davet kendi kendisinedir. Yani insanı davet ederken gel kendi kendin ol diyorsun. Öyle değil mi? Bu Hazreti insan zaten. Kendin ol diyorsun. Hakikati ortaya koyuyorsun. Tercihi ona bırakıyorsun. O tercih yapacak. Hak böyledir diyorsun. Allah böyle buyurmuş. Senin bir fikrin var mı? Ben kimim ki benim fikrim olsun? Allah'ın hükmü yanında, karşısında. Biri Allah'ın hükmü karşısında fikir beyan ediyorsa ona kul denir mi? Ona insan denir mi gerçekten? O, ona kul demek doğru değildir. O da zaten kul olmayı kabul etmemiş. Ben ilahım demiştir zaten. Tabi ilah olamaz bu arada. Ne olur? İlah bozuntısı. Öyle olur. Kendi kendini rezil eder. Ailesini de beraberinde rezil eder. Cehenneme sürükler. Hep beraber hüsrana uğrarlar. Yakınlarımıza namazı hatırlatmamız doğru müdür ve bu hatırlatmanın üslubi ve ölçüsü nasıl olmalıdır? Evet, yakınlarımıza namazı hatırlatmamız doğrudur. Hatırlatsak da hatırlatmasak da günde beş vakit ezan okunuyor, zaten hatırlatılıyor. Ama namazı hatırlatmak demek Allah'ın huzuruna davet etmek demektir. Yapmamız gereken şey, nasıl bir hatırlatma yapmaktır? Rabbin seni huzuruna davet ediyor. Sohbetini benimle yap diyor. Halini bana arz et diyor. Sen davete icabet edecek misin, etmeyecek misin? Tercih senindir. Bırakın o düşünsün. Ailem beni kuzenimle evlendirmek istiyor. Evlenmek istemediğimi söylüyorum ama dinlemiyorlar ne yapmam gerekir tavrınızı koy tavrınızı koy ele zorla güzellik olmaz bu bir hayat ne buyduรัส efendimiz aleyhissalatu vesselam biriyle üç şeyden dolayı evlenilir malından dolayı mevkisinden dolayı soyundan dolayı ya da ahlakından dolayı dedi. Yani dininden, ahlakından dolayı. Dini söylerken ahlak dedi. Siz sonuncusunu seçin dedi. Yani mali, mülki, mevkisi veya güzelliği ön planda olmasın. Ön planda ahlakı olsun, dini olsun. Din deyince ahlak yalnız. Din güzel ahlaktır buyurdu Resulullah Efendimiz çünkü. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderiyordum. Yoksa namaz kılıyor diye değil. Sakın buna aldanmayalım. Ahlakına bakın. Namaz kılmış, oruç tutmuş, hacca gitmiş. Yok öyle. Oraya bakmayalım. Görüyoruz. Ama diyor Kur'an da okuyordu ama ama böyle çıktı sonra. Sen ahlakına bakmadın ki. Yanlış yere bakmışsın. Onda Allah'ın güzelliği ne kadardır oraya bakmadın ki? Din güzel ahlaksa Allah'ın güzelliği demektir. Namazı kılıyor, ahlakı yok, ahlaksız Müslüman. Hele bak, Allah'tan nasibini almamış Müslüman, böyle Müslüman olur mu? Evet. Din güzel ahlaksa, Resulullah Efendimiz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmişse, ahlaksız Müslüman olmaz. Nasıl akıllardır ki Allah'a teslim olmamış. Onun için yapılması gereken şey güzellikle söylemektir. Eğer biri istemediği halde biriyle evlendirmeye çalışıyorsak ona zulmediyoruz demektir. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz'in döneminde bir kız gelip babasını şikayet ediyor. Ya Allah benim istemediğim biriyle bir akrabamızla babam beni evlendirmiş dedi hatta. Evlendirmiş bir evlendirmek istiyor. Yani böyle kendine göre işi bitirmiş. Ama ben evlenmek istemiyorum dedi. Diyor Efendimiz çağırtı babasını neden böyle yapıyorsun? Kız istemediği halde nasıl onu evlendiriyorsun? Öyle ya. Peki bu nikah nasıl kıyılır? Nikah kıyılır. Kıyılırken onun kendi iradesiyle, kendi isteğiyle ben bunu eş olarak kabul ettim demesi gerekir. Nikah kıyılmıyor. Senin zorunla kıyırmış nikah, nikah olmaz. Ömür boyu zina yaptırmış olursun çocuğuna. Öyle değil mi? Kabul etmiyor. Yani sen zorla söylettin. Mecbur kaldı söyledi. Ama gönlü evet dememiş. Bu nikah geçersiz bir nikahdır. Kıyılmamış nikahdır. Evet. Bunu söyleyin. Tercih onlarındır. Resul Efendimiz onu bozdu. Böyle olmaz dedi. Bir de da kimse böyle yapmasın dedi. Evet. Şu dersle ilgili birkaç kelime daha söyleyeyim. Arkadaşlar Arapça dersi görüyorlar. Zaten bütün arkadaşlar görsün demişiz. Bunun için dersi görmek gerekmiyor. Okuma yazmasını olması yeterlidir. Kim Allah'ın isminden ne anlamışsa onu yazmalıdır, anlatmalıdır. O isimle meşgul olmalıdır. halımızın değiştiğini, Allah'ın güzelliğinin üzerimizde tecelli ettiğini göreceğiz inşallah. Bir de bunu her bir isim için böyle yaptığımızı düşünelim, farz edelim. Bunun bize neler kazandıracağını inşallah hep beraber yaşayarak göreceğiz. Bundan sonra benim isim vermem gerekmiyor. Haftada bir isim. Yani arkadaşlar kağıtları gönderseler, göndersinler daha doğrusu. Ondan sonra Rahman ismi gelir, Rahim ismi gelir, Malik ismi gelir. Böyle sırayla isimleri göreceğiz inşallah. Gerektiği de iki ismi de birleştirebiliriz. Malik ismi, Melik ismi, Melik ismi beraber gelebilir. Rahman ve Rahim ismi beraber işlenebilir. Kadir ve Kadir ismi beraber işlenebilir. Yani birbirine yakın olan isimler ikisi beraber de işlenebilir. Sonuçta bütün isimleri işleyeceğiz inşallah. Allah hepinizden razı